dinimizde zorlaştırmayıp kolaylaştırma ve nefret ettirmeyip müjdeleme genel bir kaide olduğu halde, İmam Gazali ve Muhasibi gibi büyük zatların kalpleri titreten o yakıcı ifadeleri ve temsil ettikleri hayatın adeta yaşanmaz gibi görünmesi, kimi zaman ümitlerimizi sarsmaktadır. Bu iki hususu nasıl tehlif edebiliriz? Cevap İmam Gazali, toplumumuz tarafından çok erken dönemde tanınmış simalardan birisidir. Her ne kadar toplum olarak biz, onun İhya-u Ulûm-i Dîn, ve Makâsıt gibi kitaplarını baştan sona okumamış olsak da, değişik eserlere nüfuz etmiş pek çok mülahaza ve mütalalarıyla karşılaşmış ve farkına varsak da varmasak da, Onlardan istifade etmiş ve beslenmişizdir. Muhasibi ise toplumumuzda son zamanlarda tanınmaya başlamıştır. Rabbim onun gibi bir zatın tanınmasına vesile olanları rızasıyla serfiraz kılsın. Bildiğiniz gibi er Riyaye Li-Hukukillah isimli eseri de dilimize tercüme edilip yayınlanmıştır. Bu eserde de görüleceği üzere muhasebi, ihlas, riyâ gibi mevzularda hassas mı hassas, muhasebe ve murakabelerinde derin mi derin, emir ve yasakları yerine getirmede, sübjektif mükellefiyet olarak hep azimet tercihinde bulunan devasa bir kamettir. Mesela o, fiil ya da tavır değil, muhakkaten aklından geçen sevimsiz şeyler hakkında bile, Büyük günah işlemiş gibi ızdırapla kıvranır. Benim aklım temiz olsaydı o kirin orada ne işi vardı anlayışıyla kendini levmeder ve sürekli derin bir hassasiyetle nefsini sorgulayıp hesaba çeker. İşte Hüccetül İslam İmam Gazali ve Haris El Muhasibi gibi zatların işi bu ölçüde sıkı tutup hayatlarını hep yüksek zirvelerde sürdürmeleri, Bilhassa günümüzde, nazarlarını dinin kolaylık yönüne tevcih etmiş insanlar nezdinde, yaşanması çok zor bir hayat çizgisi olarak telakki edilmektedir. Fakat hemen ifade etmeliyim ki, bu zaatlar hiçbir zaman yaşadıkları bu hayatın herkes tarafından uygulanması ve ölçü olarak alınması gerektiği gibi bir iddiada bulunmamışlardır. Aksine, dinin ruhunda bulunan o derinliği, kendilerini bağlayıcı bir ölçü olarak kabul etmiş ve tercihlerini o istikamette kullanmışlardır. Benim sevdam nerede? Sizin mülahazalarınız nerede? İmam Gazali ve Muhasibi'nin ortaya koydukları bu yüksek seviye, Sadece onlara mahsus da değildir. İslam tarihi boyunca nice devasa insan, Onların çizgisinde bir hayat yaşamışlardır. Mesela tabiinin büyüklerinden Hasan Basri, Veya hep hayranlıkla yad ettiğimiz büyük kadın, Rabiatül Adeviye gibi şahıslar da, Aynı düşünceleri paylaşır, Ve o derinlikteki bir hayatı tercih ederler. O büyük kadının büyüklüğüne bakın ki tabiini izamdan olan ve bizim hadiste kudve imam saydığımız iki zat bir gün kendisini ziyaret ettiklerinde kulübeciğindeki o baş döndüren zahidane hayatı ve basit yaşantısını görünce dayanamaz ve hayatını birazcık değiştirmesi tavsiyesinde bulunurlar. Bunun üzerine rabiatül adeviye muhataplarını şöyle bir süzdükten sonra, Allah Allah, ben gıyabınızda sizi tanıyor ve belli bir seviyenin insanları olarak biliyordum. Fakat bu ne hal? Benim sevdam nerede? Sizin mülahazalarınız nerede? Sizin gibi belli bir konumu ihraz etmiş kişilerden nasıl böyle bir teklif sadır olur? Milletin gözünün içine baktığı insanların sevdaları bu mu olmalıydı? Manasına gelecek ikazlarda bulunur. Sahabe döneminde de sahabe efendilerimizin kendilerine has o farklılık ve derinlikleri içinde böyle bir hayat çizgisinin pek çok kahramanca misalini görürüz. Mesela Osman bin Maz'un, Abdullah bin Amr bin As ve Ammar bin Yasir gibi kimseler Ömür boyu oruç tutma ve sürekli namaz kılma şeklinde bir kulluk anlayışına girmiş, bunu hayata geçirme teşebbüsünde bulunmuş. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değişik hikmetlere binaen onları bundan men etmiştir. Netice itibariyle şunu söyleyebiliriz. Baştan beri Misal Kabil'inden isimlerini zikrettiğimiz bu şahıslar Hazreti Ruhu Seyyidil Enam aleyhi elfü elfü salatin ve selamın umum için bağlayıcı olmayan kulluktaki o aşkın ve farklı yanını keşfetmiş ve hayatlarını o farklılığa göre programlamayı kendilerine hedef bilmişlerdir Bu yönüyle onlar umum için objektif değildir Evet derinliğin sevdalısı bu insanlar Vuslat mülahızasına dahi girmeksizin sürekli gözyaşı dökerek yanıp yakılmayı Allah uğrunda ızdırap çekmeyi hayatının gayesi bilmiş ve ona göre bir hayat ortaya koymaya çalışmışlardır. İnsanlığın iftihar tablosu aleyhissalatu Vesselam'sa ise, i kül ve rehber-i ekmel olduğundan, umumun söz konusu olduğu durumlarda umumun durumunu nazarı itibara almış ve herkesin kaldırabileceği bir kulluk anlayışının temsilcisi olmuştur. Mesela insanları arkasına alarak namaz kıldırdığı durumlarda namazı çok uzun tutmamış ve imamlık yapan kimselere de bu mevzuda ciddi ikaz ve tavsiyelerde bulunmuştur. Fakat diğer taraftan Hz. Huzeyfe radıyallahu anh'ın anlattıklarına baktığınızda resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gece kendi evinde namaza durduğunda bir rekatta Bakara, Ali İmran, ve Nisa suresi celilelerini okumuştur. Bazen yerine göre savm-ı visal yapmış, hiç yemeden iki-üç gün oruç tutmuş ve böylece kendi farklılığını ortaya koymuştur. İşte Hazreti Ruh-u seyyid Enam aleyhissalatu vesselamın o derin yanını yakalamış ve hayatlarını ona göre programlamış Tabiri i digerde dindeki azimetlere ve mükellefiyetin en ağırına göre yaşamayı şiar edinmiş kişilere, günümüzdeki bir kısım insanlar dini zorlaştırdıkları isnadında bulunmaktadırlar. Fakat fakir, hiçbir zaman ne İmam Gazali, ne Muhasibi, ne de isimlerini sayamayacağımız daha nice selef-i kiram haziratının yaşadıkları o dini hayatı altından kalkılamaz, takat getirilemez bir din gibi görmedim. Müellif böyle diyor. Elbette ki onların zirvelerde sürdürdükleri bu hayatı, umum için objektif bir yol ve yöntem olduğu iddiasında bulunmuyoruz, bulunamayız. Fakat, objektif mükellefiyet sahasında görmesek bile, enginliğe açılmış ve hep yüksek uçan bu büyükleri tanıyıp bilmenin, bir gayi hayal olarak onları takip etmenin hatsiz faydaları vardır ve bizim kalp ve ruh hayatımızı istikamet çizgisi üzerinde sürdürmemiz adına önem arz eder. Değerli dinleyenler,